Kur'an en sağlam olana iletir. Uygun işler ve davranışlarda bulunan müminlere de müjde verir. Onlar için gerçekten büyük bir karşılık vardır. Ve laaqaibatul muttaqeen. Salat ve selamü ala Rasulüna Muhammad ve ala aalehi ve sabbihijma'een. Ağzubillahi min al-shaytanirrajeem. Bismillahi r-Rahmani r-Rahim. Tabet yada Ma aghna 'anhu maluhu wa ma kasab. Sayusallu nara dāt lahab wa imra'atuhu hammālatal hatab fī min Bugünkü dersimiz Kur'an-ı Kerim'in 111. suresidir. Tebbet Suresi diye anılan bu surede Allahü Teala şöyle buyuruyor. Ebu Leheb'in elleri kurusun. Zaten kurudu da. Onu ne malı kurtardı ne de kazancı. O alevli bir ateşte kızaracaktır odun hamalı karısı da üstelik gerdanında liften bükülmüş bir ip bulunacaktır. Biliyorsunuz Ebu Leheb yani bu surede adı geçen Ebu Leheb Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin amcasıdır. Yani asıl adı Abdul Uzza Ebu Leheb de onun bir vasfı, bir lakabı olarak kullanılıyor. Çünkü kırmızı ve pazla, parlak yüzü olan bir kişi yani saçları sık iki tarafından böyle iki örük halinde yapılmış parlak yüz, parlak ve kırmızı yüzlü bir kişi. Ondan dolayı adını Ebu Leheb deniyor. Bu zat peygamberimizin Dediğimiz gibi amcası ama tamamen düşman tarafında yer almış. Ebu Süfyan'ın kız kardeşi olan Ümmü Cemil'in kocası Ebu Süfyan tarafında yer almış. Haşimoğulları üç yıl boyunca abluka altına alındıkları halde Ebu Leheb bu ablukaya girmemiş. Peygamber Efendimizin en hazırlı düşmanlarından olmuş. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem insanları Allah'ın dinine davet ederken o da arkada arkasından gidiyor. Diyor ki bu sapıtmış birisidir. Sakın bunu dinlemeyin. Bu yalancıdır diyor. Yani o insan o insanları şeyde biliyorsunuz. İbrahim Aleyhisselam zamanından itibaren Mekke'de sürekli panayırlar kuruluyor, belli mevsimlerde panayırlara her taraftan mal getiriliyor ve insanlar geliyor. Peygamber Efendimiz de onu fırsat bilerek kendi dinini yaymaya çalışıyor. Yani görevini yerine getirmeye çalışıyor. İşte öyle yerlerde hemen arkasından gidiyor. buna inanmayın diye propaganda yapıyor. Karısı Ümmü Cemil de buna destek veriyor her konuda. Zaten işte Mekke'nin ileri gelenlerinden asil bir ailesinin kızı, Ebu Süfyan'ın kız kardeşi. Onun için Allahü Teala ahirette de Ümmü Cemil'in kocasının cezasına destek vereceğini ifade ediyor ayet-i kerimede. Tebbet yeda Ebi Leheb'in. Ebu hebin iki eli kurusun. Tabu bu bir beddua. Ve tebbe zaten kurudu da. Ma aghna anhu maluhu ve ma kasab. Zengin bir insan Ey itibarlı bir insan. işte bir rivayet ediliyor. Eğer yarın ahirette cehenneme gidecek gidecek olursam ben malımla kendimi oradan kurtarırım falan demiş gibi de söyleniyor. Tabii bu işler ne kadar doğru ne kadar yanlış. Bu tip bu tür rivayetler genellikle daha sonradan uydurulan rivayetlerdir. Ama bu dünyada insanlar malının ve itibarının kalıcı olduğunu zannediyor zannederler. İşte ayetlerde de var. Yani eğer ben Rabbimin huzuruna gidecek olsam Rabbim bana bu, bu dünyadakinden daha fazlasını verir diye son derece böyle laubali olurlar bu tip insanlar. Çok aşırı derecede kendilerine güvenirler. Zannederler ki dünyada neyse ahirette de o oluruz. ''Se yaslâ nâran zâ Evet ''O alevli bir ateşte kızaracaktır'' ''Alevli bir ateşte kızaracaktır'' Tabi cehenneme girme işi biliyorsunuz hesap görüldükten sonra olacak henüz hiç kimse cehenneme girmiş değil Onun için bu gelecekle ilgili bir ifade وَمْرَأَتُهُ Karısı da öyle هَمْمَالَتَ hatap hem de kocasına odun taşıyacak. Yani şimdi nasıl kocasını destekliyorsa Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme karşı orada da kocasının azabını destekleyecek. Daha çok azap çekmesi için فِيْجِيدِهَا حَبُلٌ مِنْ meset Tabi omuzunda da bir ip liften bükülmüş bir ip. Şimdi bu zengin bir kadın olduğu için boğazına, omzuna genellikle süsler atar. Cehennemdeki süsü de liften bükülmüş bir ip olacaktır boynunda. Sen misin böyle yapan? Hadi bakalım. Şimdi burada asıl konu şu. Bu sure bu surenin inmesine sebep olan bir olay var. Buhari'de geçiyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Kureyşleri çağırıyor. Sonra onlar onlar toplan, toplandığı zaman önce bir şeyde bir çukur yerde iken sesleniyor. Sonra daha doğru çıkıyor. Herkes toplandığı zaman yüksekçe bir yerden konuşuyor. Diyor ki, size desem ki, sabahleyin ya da akşam bir düşman gelecek ve buraya baskın yapacak, bana inanır mısınız? Tabi inanırız diyorlar. Sonra diyor ki bakın diyor, madem hani benim doğru söylediğimi kabul ediyorsunuz, önünüzde bir azap var, şiddetli bir azap o azap gelmeden önce ben sizi uyarıyorum. Yani gelin benim peygamberliğime inanın, o azap gelmeden önce yaptığım tebliğe uyun demiş oluyor. O zaman Ebu Leheb hemen şey yapıyor, diyor ki sen bizi bunun için mi topladın? Yani sen sen e, kuruyasın yok olasın şeklinde bir beddua ediyor. Bunun üzerine bu sure iniyor tebbet de ebî leheb'in Şimdi burada Ebu Leheb henüz ölmemiş. Hayatta Peki hayatta yaşayan bir kimsenin yaşayan bir kimsenin cehenneme gideceğini önceden söylemek nedir? Daha ölmemişken bu kimsenin cehennemlik olduğunu söylemek nedir? Hani bir kader inancı meselesi var ya daha ölmeden bu kişinin bu kişinin cehenneme gideceğini, karısının cehenneme gideceğini, cehennem ateşinde kızaracağını, karısının odun taşıyacağını, boynunda bir liften şey bulunacağını, bükülmüş liften bir ip bulunacağını falan söylemenin hükmü nedir? Şimdi birçok kimse kader konusunda ki işte gelene, geleneğe uyarak diyorlar ki işte insanların cehenneme gideceği cennete gideceği zaten önceden bellidir. İşte ana rahmindeyken said saittir, şakî şakîdir. Yani biri cennetlik mi cehennemlik mi olduğu ana rahmindeyken bellidir. Ki genellikle bizdeki kader anlayışı böyledir. Yani derler ki işte insanlar yaratıl yaratılmadan önce Allahü Teala onlarla ilgili her şeyi yazmış. Allahü Teala'nın yazdığından başkası da meydana gelmez. Dolayısıyla e, işte cennetlik ya da cehennemlik olduğumuz ortada bellidir. E peki belli ise biz bu dünyaya ni niçin geldik diye sorduğunuz zaman da şunu söylerler. Bu Allahü Teala'nın bilgisindedir. Onun bilgisi illa da yani senin öyle yapmanı zorunlu kılmaz. Şimdi bunlara sorsanız deseniz ki peki Allah'ın bilgisi değişir mi? Hayır değişmez derler. Öyleyse ister yazmış olsun, ister yazmamış olsun, bilgisinde olsun, olmasın. O zaman bu dünyaya gelmenin anlamı ne? O zaman Allahü Teala'nın menihtede fe inna yahdi dilin nefsi kim yola gelirse kendisi için yola gelmiştir ve men dalle fe inna yedillu aleha kim de yoldan çıkarsa kendi aleyhine yoldan çıkmıştır. Velatecru vezratun mizra ukhra. Kimse kimsenin yükünü taşımaz, günahını taşımaz. Ve mekunna muazdibina hatta neb'at rasula bir peygamber göndermeden de kimseye biz azap etmeyiz diyor. Peki bunun anlamı ne? Eğer insanlar inanma ya da inanmama konusunda hür değillerse Allah neden peygamber gönderir? eğer peygamber gönder, gönderdiyse ya da, ya da peygamber gönderdiği kavmi kavme azap etmesi, göndermediği kavmi azap etmemesi neyi değiştirir? Şimdi bu kader inancına sahip olanların en çok üzerinde durduğu konulardan birisi Tebbet Yeda suresidir. İşte bunda delil gösterirler. Bakın Ebu Lehebem ölmeden önce cehenneme gideceği zaten belli. Ve Böylece şey yaparlar. Yani insanların çalışmasına, ibadet yapmasına herhangi bir yani gerek kalmadığını söylemeye, söylemeye gelir sonuç. Hatta bir hadis şöyledir. İşte şakhi annesinin karnındayken şakhidir. Yani bir insan cehennemlik ise annesinin karnındayken cehennemliktir. Bu insan hayattayken iyi insanlar gibi davransa, tam dört dörtlük Müslüman olarak yaşasa annesinin karnına cehennemlik yazıldığı için son ömrünün sonunda cehenneme gitmesini gerektiren bir iş yapar ve cehenneme gider. Diğeri de eğer sait yazılmışsa ömür boyu kötü işlerle de meşgul olsa ömrünün sonunda cennete gitmesini gerektiren bir iş yapar ve cehennem, şey, cennete gider. Şimdi böyle olunca, yani yapı bu. Böyle olunca insanlar acaba akibetimiz ne olacak diye kara kara düşünürler. Şimdi bunların bunlar tabi Kur'an-ı Kerim'e uygun olan şeyler değil. Öncelikle şu tebbet ile ilgili olan kısım üzerinde durmaya çalışalım. Şimdi Bakara suresinin baş tarafını açarsak, ikinci sayfasını hatta birinci sayfadan itibaren başlayalım. Mesela diyor ki Allahü Teala burada Elif lâ emmîm lâlike likitâbu lâ raybe fî huden lilmuttakîn Elif lam mim. Bu kitap içerisinde şüpheye yeri olmayan kitaptır. Müttekilere yol gösterir. Muttaki ne? Kendini koruyan kimselere yol gösterir. Şimdi insanların bir kısmı kendini salı verir. Ne olacak işte hayatımı yaşayacağım. işte şöyle yapacağım, böyle yapacağım. Kendisini salı verir. Bunlara değil. Ama kendisini korumak isteyenlere bu kitap yol gösterir. Bunlar kimdir? اَلَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ İmanları gaybda olandır. Yani içten inanan insanlardır, kalpten inanan insanlardır. Çünkü kalp benim gaybımdır. Buradaki imanı hiç kimse bilmez. Allah bilir. Öyle olduğu için de Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme cenabı hak diyor ki Nekela tehti men ahabbete sen istediğin kişiyi yola gelmiş sayamaz. Velakin Allah يهدي من يشاء ama Allah gayret gösteren kişinin hidayetine hükmeder. Ve huve bil muhtadin çünkü kimin yola geldiğini bilen en iyi o bilir. Bakın kimin yola geldiğini en iyi o bilir diyor Allahü Teala. Demek ki yola gelmeyi bizim fiilimizdir. O fiili biz yaşadığımız zaman, kalpten inandığımız zaman kalbimizi Cenab-ı Hak bildiği için bu adam yola gelmiştir ya da gelmemiştir şeklindeki hüküm Allah'a aittir. Ama peygamber kalbi bilmez. Hiç kimse bilmez. Peygamber aleyhi ve sellem dış görünüşüne bakar, bu yola gelmiştir. Ama aslında münafık olabilir. ellezine yu'minuna bil gayb yani imanı kendi gaybında olan kalbinde olan kişidir ve yuqimunas salah namazı kılarlar. Bak bunların hepsi iradi fiiller, isteyerek yapılan fiillerdir. Ve mimma razaknahum yunfikun kendilerine rızık olduğumuz olarak verdiklerimizden de harcarlar. Vellezine yu'minuna bima unzile ileyke ve unzile min kabbilike sana indirilen ve senden önce indirilenlere inanan insanlardır ve bil akhirati ahiret konusunda da kesin inançları vardır. Ulaike ala hudemin rabbimi ulaike humul muflihu. İşte Allah tarafından gösterilen doğru yolda olanlar bunlardır. Unduklarına kavuşacak olanlar da bunlardır. Tamam. Bu tamamen kişinin kararıyla oluyor. Peki şimdi öbür tarafa gelirsek innellezine <gülüyor> kafarû. Kafirlere gelince. Sevaun <gülüyor> aleyhim لَاَاَنْذَرْتَهُمْ اَمْ emlem تُنْذِرُ Onlar için fark etmez, ister uyar ister uyarma. لَا يُؤْمِنُونَ inanacak değillerdir. خَتَمَ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوبِهِمْ وَعَلٰى سَمْعِهِمْ وَعَلٰى اَبْصَارِهِمْ gishabe. Şimdi burada Khateme'ye Allah mühürlemiştir diye mana veriyor. Mesela Allah kalplerini ve kulaklarını mühürlemiş, gözlerinde de perde indirmiştir, perde inmiştir. Şimdi ne oldu burada? İnananlar hür, öbürleri hür değil. Allah kalbini mühürlemiş, kulaklarını mühürlemiş. E ne yapacak bu insan? Yapacağı hiçbir şey yok. kapanmış gibi. Kapanmış gibi gözüküyor. Ondan sonra ve alaesem ve ala absarihim gözlerinde de şey var. Perde var. Ve lahum azabun bunlara büyük bir azap vardır. Peki bunu böyle birisine azap olur mu? Kalbi mühürlenmiş. Kulakları mühürlenmiş. Gözüne de perde çekilmiş. E ne yapsın? Olay bu değil ama. Olay bu değil. Şimdi buradaki mühür kelimesi yani bu hateme kelimesi aslında şöyle bir üzerine mühür vurduğunuz zaman orada çıkan iz anlamına geliyor. Şimdi bu insanların yaptıkları davranışlar, kendi fiilleri kendileri üzerinde bir iz oluşturur. Yani bunlar kendi ihtiyari, kendi tercihleriyle yaptıkları işlerden dolayı böyle olur. Yoksa Düşünün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in bulunduğu Mekke'yi. Mekke'de Müslüman olanların tamamı kafir değil miydi başta? Değil mi? Yani. Müşrikti yani. işlerinde yani müşrik olmayan birkaç kişi olabilir. Ama tamamı müşrikti. Eğer şimdi biz bu ayeti bu meallerde yazıldığı gibi anlarsak, Bunların hiçbirisinin müsmar olmaması gerekir. Öyle değil mi? Şimdi burada olay şu. Bu insanların yapmış oldukları davranış yani bu iradi bir davranış. Adam kafir görmezlikten geliyor. Görmüyor değil. Ebu Leheb gibi Ebu Leheb, yeğeninin yalan söylemediğini gayet iyi biliyor. Söylediklerinin doğru olduğunu çok iyi biliyor. Karısı Ümmi Cemil de öyle. Fakat, kendisi kendi hayat biçimine uygun görmediği için, kendi itibarına, kendi beklentilerine uygun görmediği için, yeğeninin öne çıkmasını istemiyor. Ya burada bile bile yanlışlar içerisine gidiyor. Bile bile yanlışlar içerisine gidiyor. Yoksa haşa Cenab-ı Hak hiç kimseyi bilmeden yoldan çıkaracak değildir, haş. Bile bile yanlışlar üzerine gidiyor. Bu yanlışlar yavaş yavaş kendisinde bir yeni bir huy oluşturuyor. Bu yeni, yeni oluşan huy farklı oluyor. Şimdi bakın Biliyorsunuz, insan diğer canlılardan farklı bir varlıktır. Diğer canlılardan farklı. İnsanı farklılaştıran neydi? Ruhuydu. Yoksa vücudunun şeklinin şöyle böyle olması değil. Hani biliyorsunuz bu Darwinciler işte maymuna benzetiyorlar insanı, işte arada bir geçiş varlığı olacak diyorlar. onu işte onu bulamıyorlar falan. İnsanın görüntüsüne bakıyorlar. Halbuki Kur'an-ı Kerim ana rahmindeyken her şeyiyle tam bir insan olan ama ruh üflememiş olan cenini diğer hayvanlarla aynı kategoride sayıyor. Ne zaman ki ruh üfleniyor, farklılaşma o zaman başlıyor. Şimdi bu ruhun bu ruhun bir özelliği var. Bir de kendisine ruh üflenmemiş olan yani e, insandaki ruha sahip olmayan hayvanlar var. Mesela hüdhüd olayı var. Hüdhüdün durumu farklı. Şimdi ona da bakarız şeyde, elimizdeki mealin 379 ve 380. sayfalarında insan da farklı. Şimdi Allahü Teala bize ruh üflemeden önce vücudumuzun tüm organları oluşuyor. 42 günlükken biliyorsunuz kalp atmaya başlıyor. Sonra gözler oluşuyor, kulaklar oluşuyor. Fakat Ruhun üflenmesiyle birlikte o yeni bir yapı oluşuyor ki bu yeni yapının oluşması 6 ay sürüyor. O e, diğer şey yani bu maddi vücudun oluşması 15 haftada tamamlandığı halde o ruhla birlikte ruhla iç içe olan vücudun oluşması için bebek annesinin rahminde alt ay kadar kalıyor. Bu alta içerisinde oluşan biz şey var. Sem' var. işitme kabiliyetinin yanında dinleme kabiliyeti oluşuyor. Basar var. Görmenin yanında basiret oluşuyor. Yani bir görüneni de görüyor, görünmeyeni de tahmin edebiliyor. Bir de o kan pompalayan kalbin yanında gönül oluşuyor. Ona kalp de deniyor, gönül de deniyor. Ama hayvanlarda bu yok, hayvanlarda akıl var. Hayvanlarda konuşma var. Ama hayvanlarda dinleme, basiret ve o ruhla birlikte oluşan kalp yok. Yani gönül yok. Öyle olmadı, öyle olduğu için hayvanlar yanlış karar vermiyorlar. Ama insanlar bile bile yanlış karar verebiliyorlar. İnsanlar bile bile yanlış karar verebiliyorlar. Çünkü o insanda karar merci akıl değil kalp. O basirette, kulak da kalbin emrinde. Akıl bir şeyi gösteriyor, diyor ki, şu doğru. Ama kalp menfaatlerine uygunsa kabul ediyor, değilse reddediyor. Mesela, işte şeyin, e, Firavun'un, mesela o açtığınız e, şeyden 379. sayfaya hemen dönün, Firavun ve hanedanına Musa Aleyhisselam bütün şeyleri gösterdi, mucizeleri gösterdi. Bunlar kesin olarak Musa Aleyhisselam'ın ve Harun Aleyhisselam'ın peygamber olduğunu biliyorlardı, kesin biliyor, en küçük şüpheleri yoktu. Bak diyor ki vecehhadu biha ve stekanat enfusuhum. Bile bile inkara yöneldiler. Musa Aleyhisselam'ın gösterdiği mucizeler karşısında. Ama bu Firavun ve hanedanı ve onun önde gelen adamları içten kesin olarak biliyorlardı ki bu Allah'ın peygamberidir. Çünkü akılları başka bir şeye karar vermezdi. Ama kalpleri bunu kabul etmedi aklen bunu kesin olarak biliyorlar. Biliyorlar ki bu Allah'ın peygamberi. Ama kalpleri bunu kabul etmiyor. Niye kabul etmiyor? Zulmen ve uluvvâ. Bunlara zulmetmek istiyorlar. Bu kim ya? Bunlar bizim bütün İsrailoğulları, bizim kölelerimiz değil mi? Şimdi biz bunları mı dinleyeceğiz? Bu kim oluyor? Çünkü üstünlüklerini ortaya koymak için, zalimi olmak için bunu yapıyorlar. İşte burada bu kararı veren akıl değil. Bu kararı veren kalp. Yanlış olduğunu bile bile bu kararı veriyor. Sonra bu kalp göze emir veriyor, şunu şunu görmeyeceksin diyor. Sakın bana gördüğünü söyleme diyor. O dinleme cihazına diyor ki, şunları dinleme. Onun için ne söylerseniz söyleyin, dinlemez. Kararını vermiş bir kere. Ne gösterirseniz gösterin, görmez. Görmek istemiyor. Aslında gözünün önünde ama görmek istemiyor. Ses kulağına geliyor ama dinlemek istemiyor. Çünkü o, ondaki oluşan o farklılaştıran şahsiyet, şeyden farklılaştıran hayvandan farklılaştıran şahsiyet, işte zalimlik ve üstünlük, ben daha üstünüm, sen kimsin? dediği için kabul etmiyor. İşte Ebu Leheb de aynı. Ebu Leheb de aynı. Yeni adam yerine koymak istemiyor. O kim? O bizim başımıza mı dikilecek? Aynı mantıkla şey yapıyor. Ama mesela burada şeye bakın, Hüt, hüt bir kuş, kuş. Biliyorsunuz Süleyman Aleyhisselam kuşlara da hükmediyor. Kuşlardan ordusu vardı Süleyman Aleyhisselam. Hüt hüdün izinsiz olarak görevini terk ettiğini görünce ben ona bir az şey yapacağım, ceza vereceğim dedi. Ya da bana açık bir belge getirir. Sonra fazla vakit geçmeden geldi hüt, hüt. Diyor ki bakın, bir kuş konuşuyor. Senin diyor, kavrayamadığın yani bilmediğin bir şeyi gördüm diyor. Sebe'de kesin bir haber getirdim sana. Yani o Yemen tarafından, sana kesin bir haber getirdim. Evet, orada diyor, bir kadın gördüm. Onlara kraliçelik yapıyor. Her şeyi var. Büyük de bir tahtı var diyor. Ama ondan sonra şunu söylüyor. Vecehtuha ve kavmaha yescudun lişşems. Bir şaşkınlığını ifade ediyor. Diyor. Baktım o ve kavmi güneşe secde ediyorlar. Min duni'llah Allah'la kendi aralarına güneşi koymuşlar. Aracı olarak güneşe secde ediyorlar. Şimdi bu e, gök cisimlerine tapanlar Allah'ın göklerin ve yerin idaresini işte güneşe, aya, yıldızlara verdiğini zannederler. Allah, artık bu işleri Allah karışmıyor. Onlara bir onun için onlara ibadet ederler ki e, istekleri yerine gelsin. Allah'la kendi aralarına onu koyarlar. Ve zeyyana lehumu şeytanu amaluhum. Şeytan onların amellerini kendilerine süslü göstermiş. Bakın bir kuş bunu biliyor şeytanı biliyor. Güneşe tapılmayacağını biliyor. Fasaddahum anis sebil ve onları yoldan çıkarmış. Fehum yola gelecek değiller diyor. Elâ yescudû lillâhi'llezî yuhricu'l-khaba' fi's-semâvâti vel-ard, ya'lemu mâ tukhfûne ve Ya bunlar Gökterde ve yerde gizli olanları ortaya çıkaracak olan onların gizlediklerini ve aşağı, aşağı vurduklarını bilen Allah'a nasıl secde etmezler diye şaşırıyor. Allahu la ilahe illahu. Allah ki ondan başka ilah yoktur. Huve arşil azim. O büyük arşın da sahibidir. Şimdi bu kuşun değerlendirmesi ne kadar doğru değil mi? Ne kadar doğru? Peki nasıl oluyor? Niye bu kuş şaşır, şaşırıyor bu böyle bu davranışa? Çünkü Süleyman Aleyhisselam'ın çevresinde bunu görmemiş. İlk defa gördüğü için şaşırıyor. Çünkü kuş aklıyla düşünüyor. Kararı aklı veriyor. O bilmiyor ki oradaki insanlar da karara akıl vermiyor. Kalp veriyor. Kuşumdan haberi yok. kararı akıl vermiyor, kalp veriyor. Kalp verdiği için kalp bile bile yanlışa karar verebiliyor. Ondan dolayı mesela hayvanlardan iman istenmiyor. Bakın biz, biz bizim vücudumuzda çifte şahsiyet vardır. İki şahsiyet vardır. Hepiniz bunu bilirsiniz. Gayet iyi bilirsiniz. Kendinizi şöyle bir gözlemleyin. Doğru olduğunu bile bile birçok şey yapmıyor, yapmıyoruz değil mi? Yanlış olduğunu bile bile yaptığımız şeyler var mı? Ama hayvanlarda bu yok. Çünkü onlar tek şahsiyetli varlıklar, bizim gibi çift şahsiyetli değil. Bizdeki çift şahsiyeti 35. surenin 11. ayetini bir açın lütfen. 436. sayfa Bakın bu çift şahsiyet ana rahminde oluşuyor. Diyor ki Allahü Teala burada Vallahu خَلَقَكُمْ min تُرَابِنْ Allah sizi topraktan yarattı. Çünkü bütün bizi var eden tüm gıdalar topraktan gelir. ثُمَّ مِنْ Sonra döllenmiş yumurtadan. Ana rahminde annenin yumurtasıyla babanın siperini birleşir, döllenmiş yumurta olur. Süm mecalekum ondan yaratılış tamamlandıktan sonra ruh üflenince cealekum ezvacen sizi çifter, çiftliler olarak oluşturdu diyor. Yani bir vücudunuz var bir de ruhunuz var. Ve ma tahmilu min unsa herhangi bir dişi varlık hamlinden ne taşırsa ve da o hangi doğumu yaparsa illa bilmeyi mutlaka Allah'ın bilgisiyle olur. ve mâ yuammarû min muammerin yaşayan kişinin yaşaması ya da yaşayan bir canlının yaşaması ve lâ yunkasu min ya da ömrden bir şeyin kısaltılması illa fî kitâb mutlaka bir kitapta kayıttır. Yani kayda geçmeden hiçbir şey olmaz inذلك alallah yesir bu cenabe kolaydır. Bakın burada ne diyor? Biz de ana rahmindeyken çiftleşme oluyor. Yani ruhla beden çiftleşiyor. Bu biliyorsunuz uyuduğumuz zaman vücut kalıyor, ruh gidiyor. O zaman teke düşüyor. Teke düşünce insan olmuyor artık o. Dolayısıyla uyuyan kimsenin sorumluluğu yoktur. Öldüğümüz zaman da vücut çürüyor, ruh gidiyor. Ama vücut yeniden yaratıldığı zaman ruh gelip vücuda giriyor, tekrar çiftleşme oluyor. Ve yine nufusu vijet tekvir suresinde Cenab-ı Hak'ın bildirdiği şey. İşte bizde bizdeki karar akılla değildir, karar kalpledir. Yani ruhun kalbiyledir. Ruhun kalbiyle olduğu için insanlar mesela hüüt kuşunda öyle bir şey öyle bir karar mekanizması olmadığı için şaşırıyor asıl insanı farklılaştıran budur hayvanlarda böyle bir şey yok Dolayısıyla Efendim insan maymundan mı gelmiş bilmem benziyor şurası benziyormuş burası... kardeşim yüzde yüz benzese de yüzde yüz olsa bile onda madem ruh yok o hayvandır başka bir şey değildir. İnsan olması mümkün değil. Kaldı ki Adem Aleyhisselam herhangi bir hayvandan da gelmiş değil. Onun şeyi de embriyosu da hiçbir hayvanla ilişkisi olmaksızın topraktan oluşturulmuştur. Topraktan. Öyle bir şey de yok. Ama işte şimdi, Ebu Leheb'e gelelim. İşte Ebu Leheb de tıpkı Firavun'da olduğu gibi tıpkı Firavun'da olduğu gibi yeğeninin söylediğinin yüzde yüz doğrusu olduğunu biliyor. Fakat ailede üstünlüğü ona kaptırmak istemiyor. Onu baskı altında tutmak istiyor. Dolayısıyla bire bile bunu yapıyor. Sonra bu iş onda bir huy haline geliyor. Artık bundan vazgeçmeyecek noktaya geliyor. Artık kendisi için yepyeni bir şahsiyet oluşuyor vücutta, yeni bir tabiat oluşuyor. Bu yeni tabiatta bundan vazgeçmeye kesin kararlı. Nitekim şeyde de öyle olmuştu, bütün peygamberlerde öyle oluyor. İnsanlar artık peygamberlerin tebliğine karşı kesin kararlı hale geldikten sonra, Cenab-ı Hakk'ın cezası geliyor. Ama bakın, Firavun'un, Firavun'un o tutumuna rağmen, Firavun'un o tutumuna rağmen, boğulurken, ne demişti Yahya? Âmentü billedî, Âmentü billedî âmene bihî, Âmenet bihî Benu İsrail ben İsrailoğullarının inandığına inandım dedi, ama ne zaman dedi? Boğulurken dedi. Boğulmadan biraz önce söyleseydi, yani o, o, ölüm yüzde yüz olduktan biraz önce söyleseydi Cenab-ı Hak affederdi. Dolayısıyla aynı şey Ebu Leheb için de söz konusudur. Yani bu insanların bugün o durumu, evet, küfür kafir olarak öl ölecek şekilde kendilerini tam kararlı hale getirmişler ama tevbe kapısı kapalı değil. Firavuna kapalı olmadığı gibi. Ama artık halleri belli. İşte peygamberlere karşı mesela Nuh kavmi artık ne yapıyor? Diyor ki ya Rabbi bunlardan doğacak olan da kafir olur diye dua ediyor Nuh ailesi. Ama artık bunlar mümkün değil bunlar. İşte şey de Ebu Leheb de kendi tavrıyla, kendini o hale getirmiş. Vücudunda yeni bir şahsiyet oluşturmuş. Dolayısıyla gerçekleri gördüğü halde görmezlikten geliyor. Duyduğu halde duymazlıktan geliyor. Gerçekleri kesin olarak bildiği halde kabul etmiyor. Yoksa Ebu Leheb öyle önceden kafirliği yazılmış bir şey yapılmış değil. Yazılma meselesi elbette var. Cenab-ı Hak emir ediyor. Gullen yusii bana illa maqete b Allahu ki Allah'ın yazdığından başka hiçbir şey bizim başımıza gelmez. Ama yazılma ne zaman? Yazılma Allahü Teala bir konuda kararını verir, emir verir, sonra yazıya geçirir sonra yaratır. Ma acab min musibetin? Bu hadis sure'si neydi? 22. Evet, kaç? 57. sure. 57 22. 541. 541. 541. 541. sayfa. Ma asabe min musibetin fil ardi ve la fi enfusikum Yani yeryüzünde ya da kendi içinizde, vücudunuzda başınıza bir musibet gelmez إلا fi kitabin mutlaka kayda geçmiş olur. Ama ne zaman kayda geçer? ''Min kabli ennevra'aha'' ''Onu ayrı bir varlık olarak yaratmadan önce'' Bu tıpkı, işte bugün bir iş yerinde bir emir veriyorsunuz, o emir yazıya geçiyor, ondan sonra uygulanıyor. Ezelde ezel değil. Oluşmadan önce. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın kayda geçmeyen hiçbir işi yoktur. Ama siz bunu ezelde falan derseniz bütün sistem altüst olur. Böyle bir şey yok. Çünkü Allahü Teala ne diyor ve enleyselil insani illa ma İnsanın kendi gayretiyle yaptığı dışındaki kendinin değildir diyor. <gülüyor> Efendim yok ana rahmindeyken e eğer şey şakı yazılmışsa Ömrü, ömür boyunca iyi amel yapsa bile sonunda küfre götürecek bir iş yapar ve cehenneme gidermiş. Peki o zaman şöhreti ne yapacağız? <gülüyor> İnnellezine kâlu rabbünallâhü sema istekâmu. Allah deyip dosdoğru olanlar tetenezzel अलैhimul meleike en la tahâfû ve la tahsenû ve ebşirû bil cennetilletî kuntum tu'âdûn. Melekler üzerlerine iner değinler korkmayın üzülmeyin. Size söz verilen cennette sevin. İnnellezine amenu ve amilus salihat. İnanan ve iyi iş yapanlar. Lehum ecruhum inde rabbihim. Bunların ücretleri Rableri katında. Ve la havfun aleihim ve lahum yahsen. Üzerlerine ne bir korku olur ne de üzüntü olur. Ama öbür şeye göre büyük bir korku yaşamıyor musunuz? Ne kadar iyilik yaparsanız yapın. Şimdi bu tür şeyler, bu tür şeyler, bu tür kader inancı hep Emeviler döneminde ortaya çıkarılmıştır. Devlet adamlarının beceriksizliğini Cenab-ı Hakk'a mal etmek için. Peygamber Efendimiz zamanında yok, sahabe zamanında yok. Tabi bu da bizi bir acayip hale getiriyor. Şimdi bu ayetleri, bu şeyi tamamlayalım Hadid suresindekinin. Ma asabe min musibetin fil ard wa la fi yeryüzünde ya da kendi içinizde başınıza hiçbir oraya gelmez ki illa fi kitabin bir kayıtta bir kitapta yani bir yere kayıtlı olmuş olmaz. Ama ne zaman kaydedilir? Min kabli en O musibeti yaratmadan önce kaydedilir. Önce kayda geçer sonra yaratılır. Yoksa ezelde kayda geçmiş falan değil. O da bizim davranışlarımıza göre. Ondan dolayı Cenab-ı Hak bize şöyle dua etmeyi emrediyor. Neydi Enes Hoca? ''Vektüblene fi hadi dünya hasene Ha açmış zaten Allah razı olsun. <gülüyor> ben biliyorum hazırlık yaptığın da, nereden geldi? ayet? Ha, bak 171. sayfa. İlk ayet. Bakın eğer her şey ezelde yazılmış olsa iddia edildiği gibi 156. ayet. Araf suresi 156. Şimdi Cenab-ı Hak bize şu duayı yapmamızı emretmiş oluyor. Ve Kutublen hatta bu Musa Aleyhisselam'ın duası değil mi? Bak tara Musa kavmı Süleyman'a Evet, ente veliyyuna faghfir lena verhamna ve ente hayrul Evet, yani Musa aleyhisselam ve beraberindekilerin duası bu. Diyorlar ki, ve kutub hadi dünya dunya hasene Ya Rabbi bize bu dünyada bir güzellik yaz. Önceden yazmışsa, değişmezse bu denir mi? Denir mi? Denmez değil Ve fil <gülüyor> ahirette de öyle. İnna hudana ileyke biz sana yöneldik. Yani sen, sana gelen yola girdik. Senin emrettiğin yola girdik. Gal <gülüyor> azabi usibu bihi men <gülüyor> eşa. Cenab-ı Hak diyor ki benim azabım benim koyduğum kurallara göre azabımı veririm. Bunun bir kuralı var. O kurala göre azap verilir. Ama buna maalesef dilediğime diye mana verilince iş anlaşılmaz oluyor. Ve rahmeti vasiyet vasiyet kulle şeyi rahmetim her şeyi kuşatmıştır. Felsek tıbuha yazacağım diyor. Rahmetimi yazacağım. Bak daha önce yazılmış değil Kim için yazacak? Lilladîne teqûn kendini koruyanlar ve yutun ezeka ve zekatlarını verenler ve lilladînehum bi ayatina yumun. ve aetermi inananlar için. Tam bir hürriyet var mı burada şimdi? Evet. Şimdi buradan devam ediyorum bu ayet kelimede. İnne zalike alallah yesir diye bitiyor. Şimdi dersiniz ki bir anda trilyonlarca olay oluyor. Bunların hepsi nasıl yazılır? Değil mi? Yani trilyonlarca hatta rakam bizim sayıya sığmayacağımız, sığdıramayacağımız sayıda olaylar var. Nasıl yazılır? Cenab-ı Hak diyor ki bu bana kolaydır diyor. Yani bu tabii ki bunu yazan Allahü Teala. İnne zelike Allahi yesir. <gülüyor> Peki niye yazılıyor? Yaz yazılıyor ki keylate <gülüyor> sev alama fatekum kaybettiğiniz şeye üzülmeyin. Niye? Artık yazıldı mı dönüş yok. Yazılmadan önce dikkat edecektiniz. Başınıza bir olay geldi mi? Ah keşke diye demenize gerek yok. Artık o olmuş bitmiş artık. Ondan sonrasına bakın. Onu önceden düşünecektiniz. Geldi bitti. Walla tefrahu bima atakum. Allah'ın verdiğini de şımarmayın. Cenab-ı Hak bir şey vermişse sakın şımarmayın ha. Yazmıştır vermiştir. Tekrar alabilir. Onun için şımarmayın. Vallahu la yuhibbu kullu muhtalin fakhur. Kendini bir şey zannedip böbürlenen hiç kimseyi Allah sevmez. Ellazina <gülüyor> yabhalun bunlar böbürlenirler veya ve ye'murun nase bil insanlara da böbürlenmeyi emrederler, siz de böbürlenirler. Emen yetevelle <gülüyor> fe inallahu el-gani Kim bu sözleri dinlemez de yüzünü çevirirse Cenab-ı Hak ganidir, Allah. Allah'ın kimseye ihtiyacı yoktur ve yaptığı şeyde en güzel şekilde yapar. Şimdi netice netice ama vakit bir şey yaptı ama bir kısa bir özet, bir şey, kısaca Bedir Savaşı'na da dikkatinizi çekelim. Burada birkaç kere ders yaptık biliyorsunuz Bedir Savaşı'nı. Ee, Allahü u Teala Enfal Suresinde bu konuyu geniş geniş anlatıyor. Müminlere iki şeyden birini vaat ediyor Allahü Teala. Yani ya Suriye'den gelen kervan ya Mekke'den gelen ordu. Bak diyor ki burada 7. ayeti okuyalım. Ve id ya'idukumullah ila ta'ifetihi nehalekum. Allah size şu sözü vermişti. Bu iki gruptan biri sizin. Baştan söz veriyor. Ya Suriye'den gelen ya da Mekke'den gelen ordu. Birisi sizin. Bakın Allah bunu sözü verdiği halde Müslümanlar Mekke'den gelen ordudan korkuyor. Çünkü orası kalabalık. Ama Suriye'den gelen kervan hem zengin hem az azlık. Ve tebeddun en geyre zati şevketi tekun lekum ki güçsüz olan sizin olsun. Ama Allah'ın isteği sizden farklı. Ve nuridullah en yihkal hakka bi kelimatihi. Allah da istiyordu ki kendi kelimeleri, kendi sözleri sebebiyle, ayetleri sebebiyle gerçeği ortaya çıkarsın ve yaqta'a bi'l-kâfirîn kâfilen kökünü kurutsun. Cenab-ı Hakk'ın arzusu bu. İradesi bu, isteği bu. Li yuḥiqqa'l-ḥaqqa ve yubṭilal ve vel her mucrimûn Hakkı ortaya çıkarsın, batılı, batılın geçersizliğini göstersin, isterse bunu mücrimler istemesin. Şimdi savaşa tutuştular. Gene Hakkın kesin emri var. Yani eğer şey yaparsanız bu şeyde e, Muhammed Suresi'nin 4. ayetinde neydi ayetin şeyi? Ve ve ila laqitumullezine kefru fe riqab. Kafirlerle karşı karşıya geldiğiniz zaman hemen boyunlarını vur. حَتَّا اِذَا اَثْخَنْتُمُوْهُمْ Onları hareketsiz hale getirince, artık tamamen yem, yendiğiniz zaman, فَشُدُّ الْوَتَاقْ Bağı sıkı tutun. Yani o zaman esir alın. Arkasından, فَاِمَّا مَنْ نَنْ بَعْدُ Arkasından da bu aldığınız esirleri savaş tamamen ağırlıklarını kaldırıncaya kadar karşılıksız ya da karşılıksız serbest bırakırsınız. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Bedir'de İlk hücumda düşman geriye çekilince esir aldı ve kenara çıktı. Bu ayeti kerimeye aykırı davrandı. Halbuki düşmanı takip etmesi lazımdı. Mekkelileri tamamen bitirmeliydi. Mekke'nin bütün ordusu oydu zaten. Mekkelileri tamamen bitirdikten sonra esir alabilirdi. O zaman da Mekkelilerin kökü kurumuş olacaktı, hemen Bedir'den doğru Mekke'ye yürüyerek gidebilecekti. Ama Peygamber Efendimiz bu hatayı yaptığı için Cenab-ı Hak onu ağır bir şekilde uyardı. Aynı Sure'nin 67. ayetini alın, bakın. Ma'kan Nabiye'nin yikunu le yikunu lehu esra, hatta yutkine fil art. Hiçbir Peygamber o savaş meydanında düşmanı tamamen ezmeden esir alma hakkına sahip değildir. Ama sen aldın. Tesir Tesirsale getirmeden aldın. Turidu arada dünya siz hemen bir şeyler istiyorsunuz. Vallahi uridul ahire ama Allah sonrasını istiyor. Bu kafirlerin kökü kurusun istiyor. Vallahu azizun hakim Allah güçlüdür doğru karar verir. Levla kitabu minallahi sebaka Allah tarafından daha önce yazılmış bir şey olmasaydı, ne yazıldı az önce okuduğumuz ayete göre? İkisinden biri sizin diye Allah yazdı onu. Önceden. Ben bunu daha önceden yazmasaydım diyor Cenab-ı Hak. İkisinden birisini size söz verdim. Ayette var işte. O zaman aldığınız bu esirlerden dolayı kesinlikle size dokunurdu. azab azim büyük bir azap Büyük bir ceza çekerdiniz. Yani Mekkeliler geri döner ve sizi ezerlerdi orada. Ama Allah önceden yazdığı için onların dönüşünü engelledi. Şimdi, halbuki Allah şeyin kökünün kurutulmasını istiyordu. Kurudu mu o Bedir Savaşı'nda? Olmadı. Olmadı. Niye? Yaptıkları hatadan dolayı. Şimdi anladınız mı kaderin ne demek olduğunu? İşte şeyde, Ebu Leheb de kendi yaptıklarından dolayı o tıpkı e, Nuh aleyhisselam'ın, Salih aleyhisselam'ın, Hud aleyhisselam'ın kavimlerinin azabı hak etme noktasına gelmesi gibi bir duruma geldiği için o ayet inmiştir. O sure inmiştir. Peki şimdi teşekkür ederim. İkinci bölümde